655 numaralı konu Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın vasiyette bulunması, vefat edeceği esnada Ebu Ubeyde'nin Müslümanlara tavsiyeler etmesi. Evet, Ebu Ubeyde bin El Cerrah ürdünde koleraya yakalanıp vefat etmeden önce orada bulunan Müslümanları çağırtarak şunları söyledi: "Size kabul ettiğinizde daima hayır üzerinde bulunup huzur içerisinde yaşayacağınız bir vasiyette bulunacağım. Namazlarınızı kılıp Ramazan orucunu tutunuz, yoksullardan ve ihtiyaç sahiplerinden yardımlarınızı Esirgemiyiniz, Hacca gidip umre yapınız, aranızda birbirinize iyilikleri tavsiye ediniz, emirlerinize nasihatta bulununuz, onları aldatmayınız, dünya hayatı sizlere Allah'ı unutturmasın, çünkü insan bin de yaşasa benim şu anda üzerinde bulunduğum yere gelecektir, Allah Teala insanoğulları üzerine ölümü farz kılmıştır, bütün canlılar ölecektir, onların en akıllısı Allah Teala'ya en fazla itaat edip, kıyamet günü için en çok hazırlıkta bulunanlardır, selam ve Allah'ın rahmeti sizlere, üzerine olsun, ey Cebel'in oğlu Muaz, halka imam olarak namazları sen kıldır, onun vefatından sonra Muaz bin Cebel halkı toplayarak şunları söyledi, ey insanlar, günahlarınızdan vazgeçip Allah'a yöneliniz, kim günahlarından tevbe edip de kendisine dönecek olursa Allah Teala onu bağışlamayı üzerine almaktadır, borcu olanlar borçlarını ödesinler, çünkü insan borcunun rehinidir, kim de kardeşine darılmışsa onu bulup barışsın, Hiçbir Müslümanın, kardeşini üç günden fazla terk etmesi uygun ve caiz değildir, ey Müslümanlar, siz öyle birisinin ölümüyle karşı karşıyasınız ki onun kadar temiz kalbilisini, onun kadar dünya sevgisi taşımayanını görmedim diyebilirim, Müslümanları ondan daha çok seven bir kişiye rastlamadım, o her an için Müslümanların iyiliğini isterdi, Allah'tan onun için rahmet dileyiniz ve namaza kalkınız.